ve 9 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsünde Gıda Toplulukları Çalıştayı gerçekleşecek. İşte biz bugün bu gıda toplulukları çalıştayını ve topluluk destekli tarımda gıda topluluklarının önemini ve yerini konuşmak için çok değerli iki konuğumuzla beraberiz. Konuklarımızdan biri Yeryüzü Derneği Gıda Toplulukları gönüllüsü Alpercan Kılıç. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk bir diğeri de Gıda Toplulukları Çalıştayı'ndan e, Yüksel Demirtaş Koşu Yolu Kooperatif <gülüyor> Girişimi üyesi. Hoş teşekkür, geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle Alper sana sormak istiyorum. Gıda Toplulukları nedir? Şimdi gıda toplulukları e, Türkiye'de aslında yaklaşık beş yıldır e, konuşulan bir kavram. E, Yerzyüzü Derneği'de yanlışım olmasın ama sanırım e, öncüsü oluyor bu gıda topluluklarının. Bundan önce tabii e, Yüksel abilerin de içinde olduğu kooperatif oluşumları var. Bunlar da aslında gıda topluluklarına benzer oluşumlar. Ama gıda topluluğunda şöyle bir şey var. E, bireyler sivil inisiyatifleriyle bir topluluk oluşturuyorlar. Ve bu toplulukta üreticiye doğrudan ulaşma hedefi gidiyor. E, burada üreticiyle tanış olma çok önemli. E, üreticiyle birebir ilişki içerisine girerek gıdalarının nereden geldiğini sorgulayan bireyler... Bu gıdaya nasıl ulaşabileceklerini düşünüp doğrudan gıdayı üretim yerinde inceliyorlar, üretime katılıyorlar, yeri geliyor, gidip ziyaret ediyorlar, belli ilişkiler kuruyorlar. Buna uluslararası alanda topluluk destekli tarım modeli deniyor. Bunun bir alt kolda işte katılımcı onay sistemi denen yani bireylerin gidip üreticiyi ziyaret ettiklerinde, onunla tanıştıklarında, üretim yöntemlerini gözlemlediklerinde, kendileri de bu üretimin içine dahil olduklarında... Bu da katılımcı onay sistemi olarak geçiyor. Yeryüzü uyguladığı model e, gıda toplulukları. Şu an e, İstanbul'da ve e, Eskişehir'de en son bir Antalya'da da kurulma girişimi vardı. E, ona yakın gıda topluluğu var. E, bunların kimileri kurulma aşamasında kimileri aktif yürüyenler işte Kadıköy, Taksim, Küçükyalı, e, Kuzguncuk gibi. E, bu şekilde... Anladım, yani o zaman sence. özetle şöyle diyebilir miyiz? Üretici ve tüketicinin bir STK'nın öncülüğünde e, araya hiç aracı girmeden ürün satıp ürün temin etmesi gibi bir şey. Belki de şöyle <gülüyor> e, meseleyi koyabiliriz gıda toplulukları ya da gıda ile ilgili. E, günümüzün toplumlarında gelişmiş ya da bizim gibi toplumlarda olsun gıda beslenme çok büyük bir sorun. E, şu anda e, yeni paradigma... ...dünyada ve Türkiye'de... ...çok farklı bir noktaya doğru gidiyor. Bunun temelinde şu var... ...adil, yerel... ...sağlıklı, haysiyetli... ...onurlu gıdaya ulaşma... çalışmaları. Bu çerçevede... Kurulacak olan gıda üzerinde kaybettiğimiz, beslenmeyle ilgili üzerinde kaybettiğimiz o egemenliği kuracak, bu çerçevede kuracak olan bütün çalışmalar, bütün topluluklar, bütün bireylerin yan yana gelişleri gıda toplulukları kavramını oluşturur derim. Ee, 1980'li yıllarda Thatcher geldiği zaman şunu demişti. Toplum diye bir şey yoktur. Çalıştay'ın temel başlıklarından birisi şudur. Topluluklar, gıda toplulukları, işin şey tarafında daha çok şehir tarafında, e, şehir tarafındaki insanların örgütlenmesiyle ilgili tüketim tarafında. Tabii ki bu kooperatifler şeklinde olabilir, Alperlerin olduğu gibi yeryüzü derneği gibi olabilir, gıda da, gıda dağıtım toplulukları olabilir. Bunlar çok değişik insan bireylerin bir araya gelerek yan yana gelişleri ve toplulukları oluşturmaları çok farklı karşı karşıya konulmaması gereken oluşumlardır diye düşünüyorum. Bunların hepsi kendi yollarını bulacaktır. Bir şekilde hem insan bireye dokunacaktır şehirde hem de kırda. Bu toplulukların bir başka amacı ise şeydir. Endüstriyel tarıma karşı bakın bitti artık yani. Ben şöyle yorumluyorum gıdayı şu anda. Bütün endüstriyel tarımın üretim hedefinin düzgün ambalaj içerisinde ürünü nasıl sokarım da dünyanın öbür taraf ucuna gönderirim noktasında bir tasarım vardır. Önümüzdeki günlerde şu büyük da daha çok gündeme girecektir. Şu anda insanlar aslında açlık çekiyorlar. Gelişmiş kapitalist ülkelerde insanların büyük bir çoğunluğu obez aşırı fazla kalori alıyor. Ama aynı şekilde mikronitrient dediğimiz o besleyiciler almadıklarından dolayı... ...bunların içerisinde vitaminler, flavünler, uh, vit, uh, uh, uh, uh, kalsiyum, mayonezüm, çinko gibi ürünler. Hem bir taraftan aşırı bir şekilde besleniyorlar, kalor alıyor... ...hem de bir taraftan bu mikronitrientlerini mikro besleyiciler almadıklarından dolayı açlık çekiyorlar. Tabii ki işin üretici tarafı da var, o taraf da var ama bu gıda toplulukları çılıştığı daha çok... ...şehirde bizler nasıl örgütlenebiliriz... ...yan yana geliriz... ...onu şey yapmak... Ee, peki bir şey soracağım... ...şimdi ben bir tüketici olarak... ...ben üretim yapmıyorum... ...bu gıda topluluklarına nasıl faydalanabilirim... ...yani size nasıl dahil olabilirim... ...zaten... E, ...gıda toplulukları... E, ...iki gruptan oluşuyor diyelim... ...özet olarak... ...bunlardan bir tanesi türetici... ...yani aslında tüketici değil... E, aslında üreticiyle bir ilişkiye girmeye başladığınızda, bir iletişime girmeye başladığınızda üretim süreçlerine de dahil olmuş oluyorsunuz. Çünkü normalde işte Yüksel abinin bahsettiği gibi endüstriyel süreçler bizim üreticiyle aramızdaki bağı kopartmışlar. Ve biz aslında Hı -hı. bizim en temel ihtiyacımız olan gıdaya yabancılaşmışız. Şu anda yediğimiz şeylerin gıda denebilmesi için herhalde bir inşaat gerekir. İşte bu süreçte aslında yeni bir şey üretmiş de oluyor. ...tüketici dediğimiz kişiler... ...farklı bir şey sunuyorlar... Ee, ...özellikle kentte yaşamda... ...topluluk olma kavramı da... ...çok başka bir e, şeye dönüşüyor... ...çünkü bu gıda topluluklarında... ...bir araya gelmek, insanlarda farklı bir... E, ...enerji, farklı bir... E, ...üretme enerjisi yaratıyor... Yani ...birlikte bir şeyler üretmek... ...ki bu çalıştaydı zaten bunun bir sonucudur... E, ...bu toplulukların hepsi... ...şu anda... E, ...hani yanlış olmasın ama gönüllü topluluklar... ...yani... Bir araya gelerek bir kâr amacı gütmeden bu işi yapıyor insanlar ve amacı düşündüğümüzde amaçları ne? Sadece gıdaya ulaşmak, etik gıdaya ulaşmak, üreticiyi desteklemek. <gülüyor> Çünkü küçük üretici de Anadolu'da şu anda zor durumda ve e, büyük şirketlerin baskısı, e, ilaç şirketleri vesaire biliyorsunuz zaten. E, hani bir şekilde biz tüketici kolunda kentte yaşayan insanlar olarak bu sürece nasıl destek olabiliriz? Nasıl yeni bir şey üretiyorsunuz? Tamam o, o, buraya kadar hmm. her şey çok güzel hmm. sizin söylediğiniz şeye çok katılıyorum ben hmm. ee, bizim yediğimiz şeylerin gıda olmadığı konusunda hmm. hatta Buğday Derneği kurucusu <gülüyor> Viktor Ananiyas rahmetli Viktor'un bir lafı vardı yediklerimiz ikiye ayrılır mama. Olanlar Hı -hı. ve hiçbir faydası olmayanlar ve temiz gıdalar diye. Yani bu her zaman hani zihnimizde bizim ve biz bunun farkındayız. Ama şunu merak ediyorum. Ben artık temiz gıda yemek istiyorum. Ve gerçekten bu endüstriyel gıdaları kesinlikle tüketmek istemiyorum. Ve size dahil olmak istiyorum. Hı -hı. Ben Hı -hı. bir internet sitesinden bir telefon, sizi tanımıyorum. Hı -hı. Bir internet sitesinden bir telefon numarasından size ulaşıp bu çembere nasıl dahil olurum? Daha hani net bir şeyi var mı yönlendirmesi? Şöyle söyleyeyim, demin birinci konuşmanda söylediğim gibi gıda topluluklarının ya da toplum, toplum, toplumsallığı tekrardan yaratma anlamında çok farklı çabalar var ve bunlar daha yeni diye düşünüyorum. Yeryüzü Derneği'nin yaptığı gibi ara sıra çok sağlıklı, adil, yerel gıda üreten üreticilerle diyaloğa geçip, ...insanlara... E, ...gıda paketleri dağıtma şeklinde olabilir. Hı, bu birinci yöntem olabilir. Evet. Ki Alper zannederse bu noktada... ...Yeryüzü Derneği'nin örgütlü olduğu... mahalle ya da şeyleri... Bir, ...bir sonraki şeyinde bilgi verir. herhalde... Da, ...sorunuzda hı hı. daha net... Yani. ...ikinci şekil ise mesela... ...Dürtük diye bir grup var. Bunların yaptığı şey şu... ...bu arkadaşların evet. yaptığı şey şu... E, Biliyorsunuz Osmanlı'da ve Cumhuriyet'in ilk yıllar ve şu endüstriyalizmin Türkiye'ye, İstanbul'a tam olarak hakimiyetini kurmazdan önce bütün surların etrafı tarım alanlarıydı. Evet. Şimdi tekrardan bostanları oluşturması için dürtüğün çok değerli bir çalışması var. Bu noktada arkadaşlarla diyaloğa geçebilirler. Geçebilirler. İkincisi çok bir güzel. başka yöntem, bir başka yöntem şu anda. Ee, bu program vesilesiyle BÜKOP'a, Boğaziçi Üniversitesi BÜKOP. Kooperatifi'ye evet, evet. çok teşekkür etmek lazım. Çünkü 9 yıl öncesinde başlayan bir süreçleri var. Adil, yere, sağlıklı, hadi haysiyetli, adil gıdaya ulaşma anlamında bir çalışmalar var. Çok değerli Hı -hı. çalışmaları var. 9 yıldır devam ediyor raflarında, 9 yıldır ürünlerini ee, bu anlamda tüketiciler ulaştırmaya çalışıyorlar. BÜKOP'un açmış olduğu yolda ilerleyen kooperatif oluşumları da var ee, geçen sene e, Kadıköy kooperatif harekete geçti Kadıköy'de şu anda yanılmıyorsam raflarında 60'a yakın ürün var Çok ve bunlar güzel. direkt olarak biraz Önce Alper'in e, bahsettiği o küçük üreticilerden bizim ayakta kalmasını istediğimiz sermayenin kapitalizmin girmediği o küçük üreticilerden ürünleri tedarik ederek Kadıköy kooperatiften ürünleri alabilirler bu bir ikincisi Kadıköy kooperatifinde giderek gönüllülük bazında çalışabilir hı hı. insanlar. Bizim gibi girişim aşamasında oluşumlar var, koşullu kooperatif girişimi gibi oluşumlar var. ve Face sayfamız var işte oralardan bilgi alabilirler. Ara sıra biz de aynı Alpelilerin yaptığı gibi paketleri dağıtıyoruz. Üreticilerden temin edip tabii ki üretici listelerini falan. Şu anda bile şu son bir ay içerisinde yanılmıyorsam Şişli'de kooperatif girişimi var. Beşiktaş'ta kooperatif girişimi var. Bunlar benim bildiklerim. Evet. Biz birkaç, iki, üç yıl içerisinde bu anlamdaki toplulukları çoğalttık, çoğalttık, çoğaltmadık. Geçen günlerde bir arkadaşın söyledi, daha doğrusu Ovacık Belediye Başkanı'nın söyledi. Siz iki, üç yıl içerisinde tüketiciler olarak yeni paradigmada, çünkü adil gıda derken içerisinde içi sömürüsü olmayacak. Kadın sömürüsü olmayacak, çocuk sömürüsü olmayacak, toprak sömürüsü olmayacak, evet. doğanın sömürüsü olmayacak. Bu çerçevede örgütlendiniz, örgütlendiniz ondan sonra geçmiş olsun. Dolayısıyla elimizi zannedersem endüstriyel gıdaya karşı, endüstriyel örgütlenmeye karşı bu kooperatifler olabilir, bu yere yerel topluluklar olabilir, bu dürtük gibi topluluklar olabilir, bu kolektifler olabilir. Bu anlamda örgütlenme top. Bir araya gelme teçre inat, bir araya gelme toplumu tekrardan ele geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok Orada haklısınız. Araya çok bir güzel küçük anlatayım. bir bilgi girmek istiyorum. Şimdi bir Yüksel abinin bahsettiği pek çok topluluk var. Bizim benim de kurucularından birisi oldum, Eko Harita sitesinde projeler sayfasında topluluk destekli tarım ağı diye bir şey başlattık. Eko Harita.org. Ork. Evet ekvarita.org sitesinde topluluk destekli tarım ağından mesela siz dediniz ya ben bir tüketiciyim bunlara hı hı. nasıl ulaşacağım o sayfada bütün bu gıda toplulukları kooperatifler inisiyatifler hepsini eklemeye çalışıyoruz şu anda eksikler var ama hani hı hı. en azından haritada da çevremde ne var diye görebileceğiniz. Bir sayfa aynı zamanda da işte Facebook sayfasını takip ettiğinizde bu topluluklardan temsilciler de orada editör oldular. Hani bunu geliştiriyoruz şu anda. Çalıştay'da daha fazla editör eklenecek ve bütün haberleri tek bir kanal üstünden paylaşarak bu gıda topluluklarının yayılmasını sağlamayı düşünüyoruz. Yani Çok güzel. Evet sohbetimiz devam ediyor. Ama şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından hmm. tekrar beraberiz. Görüyorum gözleriyle Öpüşüyor Herkes Yemesin Aldı yerini Naberin Zaten mecburuz Birçok şeye Kendinden geçsen Ancak tıkın tıkın bir vagon gibi taşıya lazımmız skin de boşlu Tohumda Nasada Ekolojik Yaşam Programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün gıda toplulukları çalıştayını konuşuyoruz. E, Yer Yüz Derneği Gıda Toplulukları Gönüllüsü Alpercan Kılıç ve Koşuyolu Kooperatif Girişim Üyesi Yüksel Demirtaşla. Şimdi 9 Aralık'ta. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde gıda toplulukları çalıştayı düzenleniyor. Ee, bu çalıştayın detayları hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Sabah dokuzdan hı. akşam saat on sekize kadar sanırım. Hı hı. Doğrudur. Geçtiğimiz yılda yine Boğaziçi Üniversitesi'nde 5 Kasım'da ilk defa gıda toplulukları çalıştayını gerçekleştirmiştik. O zaman sadece Yeryüzü Derneği olarak düzenlemiştik. Bu sefer zaten gönlümüzden geçen geçen yıl da böyleydi. Aramızda diğer paydaşların da olmasını hayal ediyorduk ve sağ olsunlar bu yıl aktif bir katılımla pek çok paydaşımız oldu. Bunları dilerseniz kabaca sıralayayım. Lütfen çok merak ediyoruz Hı -hı. çünkü bu gıda toplulukları çalıştayının paydaşları ha. kimler? Bu yıl bize katılım paydaş olarak katılım gösterenler Koşuyolu Kooperatifi girişimi, Kadıköy Kooperatifi, BÜKOP, Yeşil Gıda Topluluğu, Dürtük, Köy KOP ve Ekoheriti Ork eksim var mı? Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma <gülüyor> Grubu, evet. Anadolu'da Yaşam Kooperatifi, Yeşil gıda Topluluğu zannedersem size evet. Bunlar evet paydaşlar evet. olarak. Baya bir kalabalık evet, evet. aslında çok ciddi anlamda bir şey var orada hmm. paydaş var. Hı -hı. Hmm. Bu yılda işte 9 Aralık Cumartesi günü saat 9-18 saatleri arasında çok yoğun bir program düzenledik aslında. Geçtiğimiz yıl atölyelerle başlamıştık. Daha sonra forumlarla devam etmiştik. Yurt dışından Fransız katılımcılarımız vardı. Fransa'da da 2 milyona yakın gıda topluluğu üyesi var. E, ve bunlar e, gıda haklarını e, meclis düzeyinde koruyacak düzeyde bir e, şey, güce sahip olmuşlar. Oradaki deneyimlerini paylaştılar bizimle. E, bu yılda biraz programı farklılaştırdık. E, sadece forumlar olmayacak bu yıl ve atölye programımızı da e, geçmişliğe nazaran daha da zenginleştirdik. Şimdi isterseniz program üstünden mi gidelim nasıl? Tabii, tabii yani detaylandırın hmm. onu lütfen. <gülüyor> Sabah e, 9 ve 10:45 arasında e, iki oturum şeklinde atölyeler gerçekleşecek. Geçen yıl sadece uygulamaya yönelik atölyeler Hı -hı. vardı. İşte bunların arasında kombucha atölyesi, kefir, e, maya, e, ekmek yapım atölyesi, sirke yapım atölyesi gibi atölyeler vardı. Bu yıl Birazcık farklılaştırdık aslında ve e, olayın içine biraz kavramsallık da katmayı e, düşündük. E, bu kavramsallık bağlamında da mesela karar alma, topluluk olma, şiddetsizlik. E, bunun dışında işte buğday, hı hı. temel besin maddelerimizden bir tanesi buğday üstüne. E, ve kentte atık kavramı mesela. Bu gibi konuları da ekleyerek atölyeleri hem kavramsal hem de uygulama yönünde e, işte merhem atölyesi, Balkon bahçeciliği, bitki çaylarıyla şifalanma gibi pek çok e, konu var. E, aynı zamanda da atölyelere girmek istemeyen de olursa katılımcılardan bir taraftan da Boston Hikayeleri oluşumu var bilirsiniz. Evet. Boston Hikayelerinin hazırladığı güzel videolar var. Bu hmm. videoları da dileyenler salonda izleyebilecekler. hani hmm. Atölyeye katılma isteği olmayanlar. Daha sonra da e, bir açılış şenliği yapacağız ve bu açılış şenliğinde de e, paydaşlarımızı... Kısaca birer cümleyle ne kim oldukları, neler yaptıklarını tanıttıkları bir açılış olacak. Kısa bir açılış. Ardından da gıda topluluğunun ne olduğunu katılımcılara çok kısa yine 15 dakikalık bir sunumla anlatacağız. Ve İtalya'dan gelen misafirimiz bunun ardından Roberto Bossi bir konuşma yapacak. Onun konuşması da yaklaşık bir saat sürüyor. Hı hı. O İtalya'da pek çok örgütlenmenin içerisinde bulunan gıdaya dair bir kişi ve Bunlardan bahsedecek. Hani biz mesela kendisine sorduğumuzda hangi gıda topluluğundansın İtalya'da diye. O da işte ben tek bir şey söyleyemem. Çünkü pek çok gıda topluluğunun hmm. içindeyim. Onların koordinasyonuyla da ilgileniyorum. O da bu konuda oldukça gönüllü ve iş yapan bir arkadaşımız. Sen devam etmek ister misin Yüksel e, Fark alın. etmez. Yani program nerede kaldık? Öğlen, öğle yemeğimiz olacak. Öğle, sonra. Yeme öğle yemeğinden sonra... Da... Formlar ve sunumlar başlıyor hı hı. İşte aslında formlar ve sunumlarda bazı başlıklarını okursam evet, ya da bir, kısm sevinirim. bir kısmını okursam hı hı. E, bu çalıştaydan beklentilerimizi hı hı. çok net bir şekilde algılayabilirsiniz. Aslında atöly atölyeler yapılacak olan atölyelerde yani nasıl bir e, beslenmeden ziyade nasıl bir yaşam tarzı. Mesela atölyelerden birisi şeydi, zehirsiz ev evet. ekolojik hı hı. ekolojik temizlik evet. şeklindeydi. Hı hı. Bunun çok detayında işin felsefesi, tekniği, kimyası, biyolojisi girerek detaylandırılması gerekiyor. Ve bunlar hep başlangıç diye düşünüyorum. Bu tip faaliyetler başlangıç diye düşünüyorum. Burada bir küçük ekleme yapabilir Tabii. miyim? Yani aslında burada bizim önemsediğimiz şeylerden biri de bu atölyelerde... Bilginin biraz özgürleşmesi yani bu bilginin e, Dileyen herkesin alabileceği şekilde En azından bir başlangıç yapabileceği şekilde Onlara sunulması Sen sunumlara geçmeden önce de sunumlarla Geçmiş Hı -hı. yıl arasında bir fark var onu şey anlatayım e, Şimdi geçtiğimiz yıl Sadece forum yapmıştık ve Hı -hı. bu forumların Çıktıları gı gıda toplulukları çalıştığı kitapçı şeklinde paylaşıldı Buna da işte Yeryüzü Derneği Web sitesinden ya da Eko içinde de var Ulaşabilirsiniz e, Bu sene bir değişiklik yaptık e, Forumları ...forumlara sunumlar da kattık. Hmm, yani hmm. sadece forum değil... ...bazı e, oturumlarda sunumlar da olacak. E, bunları da... E, evet Ben bir taraftan sahide bakıyorum. Masalda <gülüyor> gibi Çok görünüyor. Forum hoş. ve sunum başlıkları... ...sadece isim vermeden o zaman... ...hızlı bir şekilde gideyim. <gülüyor> Kooperatifçilik bir kop <kooperini gülüyor> örneği anlatılacak. Adil gıda... ...etik adil gıda... ...yerel gıda, sağlıklı gıda... ...hapsiyet kavramları incelenilecek... <gülüyor> Ali Bülent Erdem, Sedef Güneş üreticiler tarafını girecek. Üreticilerdeki hı hı. sorunlar, topluluk dayanışması, üretici iletişimi ağı bir şekilde kendi sorunlarını tartışacak Sağlıklı, sömürüsüz, adil bedelli gıdaya erişim başlığı, biyoçeşitlik de destekleyen tarım, gıda ve çevre politikaları, yerel siyasete yön verebilecek eylemler ve birliktelikler bunlar hepsi sunu ve başlıklar. Başka katılımcı onay sistemleri, Türkiye ve dünyada yapılan ve işleyiş örnekleri... Gıdayı ve tarım özgürleştirmek için kamusal yaşam kırla yeni ilişkiler kendi kendine örgüttleen yaşam, örgüttleen yaşamlar konuşmacılar işte refikler çifttiği köstebek buna benzer 12 tane farklı başlık var. Bu başlıktan aslında detayına baktığınız zaman çalıştaydaki beklentilerimiz, topluluk evet. oluşturma hedeflerimiz konulabilir diye düşünüyorum. Ve bir de en önemlisi farkındalık Hı -hı. oluşturmak değil evet. mi? Yani tüketici aslında tükettiği şey konusunda bir farkındalık Hı -hı. E, aysın derler ya. Yani tüketici bir ayılsın nasıl kandırıldığının. E, bir de bir şey daha soracağım. Bu çalıştaya gıda topluluklarına dahil olan ya da olmayan herkes katılabiliyor mu? Bunun için bir ön kayıt gerekli mi? Tabii. Şimdi Hı -hı. şöyle hemen ben süremizde çok az kaldığı için bir bilgi Hı -hı. vereyim. Bir web adresi vermemde sorun olur mu? tabii o verin. bitly slash gida toplulukları çalıştayı 2017 yazarlarsa orada e, bu çalıştayla ilgili bütün program detayları ve kayıt formuna ulaşabiliyorlar. Kayıt olmadan içeriye girmek çok sıkıntılı. Bir daha olmaktır. tekrar edin lütfen. bitly slash Gıda Toplulukları Çalıştayı 2017 adresimiz. Bu adrese girdiklerinde kayıt formuna ulaşabilirler. Kayıt formunu lütfen doldursunlar. Sonra kapıdan dönme gibi şeyler hı hı. oluyor. Çünkü bu konuda hani biliyorsunuz mevcut durumlar sebebiyle biraz güvenlik politikaları sıkı. Onun dışında şeyi söylemeyi unuttuk. Kapanış şenliğimiz olacak. Hı. Kapanış şenliğinde de gezgin sanatçı Mümtaz Yaşar bize Doyumsuz ve Tohum isimli oyununu güzel. oynayacak. Hı hı. Çok ee, güzel. Belki şu bilgiyle paylaşmakta fayda var. Tabii ki bu çalıştay amaç hedefi, temel hedefi şehirlerde artık İstanbul'a şehir dersek bilmiyorum soru işareti. <gülüyor> gıda topluluklarını artırmak yani işin tüketici evet. tarafında. Hı -hı. Tabii ki böyle bir to toplantıya da çalıştığı üreticiler de çağrılması gerekiyordu. Onlar da çağrıldı aşağı yukarı 106 üreticiye Hı -hı. şu anda gıda toplulukları hem kooperatiflerin hem de derneğinin elindeki gıda topluluklarının elindeki üretici ...106 üreticiye davetiye gönderildi. Onlarla ilgili kısa bir şey vereyim isterseniz... ...kaba, kaba bir, bir şey vereyim. Bunların e, 60 tanesi bireysel üreticisi... ...15 tane kooperatif tüketici... Ko ...üretici kooperatifi... ...20 tanesi kolektif ya da topluluk... ...15 tanesi de çiftlik şeklinde bir davet... ...bu üreticilere gönderildi. Çok güzel. Evet. Öncelikle programıma konuk olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hemen buradan tekrar hatırlatalım hatırlatalım. 9 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde gıda toplulukları çalıştayı var. Saat 9-18 arasında hı -hı. E, tüm gıda farkındalığına e, sahip olmak isteyen hı -hı. E, temiz gıda tüketmek isteyen herkes kayıt yaptırıp katılabilir. Evet, hı -hı. E, Tohumda Nasada Ekolojik Yaşam Programında bu hafta gıda toplulukları çalıştayını konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tohumda <gülüyor> Nasada Ekolojik Yaşam.